Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. İmam Tahavi'nin metnini okuyorduk. Dün başlamıştık. Tekrar metni şimdi kelime kelime izah edelim. Hâzâ zikru u beyan-i akîdet-i ahl-i sünnet-i vel cema'a alâ mezhebi fukahâil mille. Ebi Hanîfeten Nu'mân ibn-i wa abi yusuf yaqub ibni ibrahim al-ansari wa abi abdillah muhammad ibni al ma min din bihi Peki şimdi ismi işaret ee, karşısı on sonrası muşarni oluyor genelde müellifler kitabı yazarlar sonrasında mukaddimeyi kitabı bitirince yazarlar. Eğer İmam Tahavi rahmetullahi aleyh bu akide metnini yazdıktan sonra bitirince mukaddimeyi yazdıysa o zaman hada neye gidiyor? Mevcut olan metne gidiyor işte. Bu metin diyor hada. Peki eğer metni yazmadan akide metnini telif etmeden başlayınca mukaddimeyi de Yazdıysa yani mukaddime ile yazmaya başladıysa eseri o zaman eser daha yok. Neye işaret ediyor? Yeni başlıyor eseri yazmaya. Zihninde o eser var. Her alim, her müellif bir metni, bir şerhi telif etmeden onun nasıl olacağının planını zihninde yazar. O zaman zihninde var olan o esere işaret ediyor. Hada. Neye? Bu yani zihnimdeki bu kitap. da işte bu metin. Nedir? Zikru beyani akide ehli sünneti vel Sünnet ve cemaat akidesinin beyanıdır. Ehli sünnet ve cemaa akidesinin beyanı. Sanki bu bu kitabın başlığıdır. Yani el akide tut tahaviyye değil de benim diyor kitabımın adı budur. Nedir? Zikru beyani akide ehli sünneti vel Yani akide-tu ehli sünneti vel Akide ne demekti? El hukmul cazimu Teşkik değil mi? El hukmul cazimu La yekbelü teşkik Şükhe kabul etmiyor. Kesin hüküm. Tereddüt olmaz akide de. Peki sünnet ne demekti? Tarika. Yol. Değil mi? Tarika. Ee, peki yol deyince Yol deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak karşı sayfada hadis-i şerif var işaretleyin onu Üçüncü paragrafta <gülüyor> Aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai'r-râşidîn el-mehdiîn. Aleyküm nedir? İsmu fiildir. Ne demek? Yapışın. Yapışın demek. Sarılın. <gülüyor> Aleyküm bi sünneti benim sünnetime başka ve sünnetil hulefai'r-râşidîn. Raşid halifelerin sünnetine yapışın, değil mi? Diyorlar ki ya bu hadis uydurma. Nereden anladın? Söyle bakayım. E diyor Allah Resul nereden bilecek ki benden sonra raşid halifeler gelecek? E zavallı sen bilmiyor musun ki Allah'ın Kur'an'ında Alimul fela yuzhiru ala gaybihi ahada illa min Allah Teala Peygamber'e gayıptan dilerse bildiriyor. Ayet öyle diyor değil mi? Ne var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğe dair hadislerini toplamışlar. İki tane bende öyle kitap var. ''Nubuatul Resul'' demek. Ne demek nubuat? İhbaru şey'i kable vuku'i'' ''Olmadan önce bir şeyi haber vermek.'' Mesela ''Letuftahannel Kustantiniyye'' Efendimiz İstanbul'un fethini haber veriyor böyle 188 olabilir veya Allahu alem. O yani o aralıkta hadisleri toplamış e, müellifi Allah Resulü gelecekten haber veriyor. Peki şimdi o zaman Allah Resulü neden haber vermesin ki benden sonra raşid halifeler olacak diye? E bunu söyleyen adam bu ayetten haberiyor. Ben ehli Kur'anım diyor. Kur'an-ı diyor. Melcim diyor. E ben sana ayet okuyorum işte bak ayet öyle diyor. Alimul <gülüyor> gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ahada, Kimseyi gayba muttali kılmaz ama <gülüyor> illa men irtada mir e, peygamber istediği peygambere istediği meseleyi bildirir Allah. Ayet işte bu ayet-i kerime. Peki o zaman buradaki sünnetten bunu mu anlayalım? Hayır. Niye? Yani Efendimizin sünnetini anlayalım sadece. Ee, Raşid halifelerin sünneti değil. O da sünnet. Ona da ittiba ederiz ama buradaki ehlü sünne deyince sadece Efendimizin sünneti. Allah Resulü'nün sünneti. Peki ehlü sünne yani sünnet ehlü sünne ve cemaat diyoruz. Peki sünnet kelimesini neden kullanıyoruz? Sünnet neyin zıddı? Bidatın zıddı. Aslında İslam kayıt kabul etmez. Madem İslam kayıt kabul etmiyor, neden ehl-ü vel diyoruz? Nereden alıyoruz bunu? Çünkü cebriye diyor, mutezil ediyor, kaderiye diyor hepsi ne diyorlar? Biz de Müslümanız. Peki hangisi İslam? Hangisini İslam olduğunu ortaya çıkarmak için ne yapıyoruz? kayıt düşüyoruz iki tane. Hangi İslam? Bir. İçinde sünnetin olduğu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu İslam. ehlu sünnet. Sünnet. Sünnet neyin zıttı? Bidatın. Bidat yok. Sünnet olacak bunda. Allah Resulü olacak. Peki Efendimiz de zatın o yola çağırıyor. Bak hemen aşağıda ayet-i kerime okuyor. Kul <gül> hâzihi aynı paragrafta. Kul hâzihi sebilî işte bu diyor benim yolum. Ne yapıyorum ben yolumda? Ed'u ilallah. Allah'a çağırıyorum. O halde efendimizin sünnetine biz çağrılıyoruz. Sünnet Allah Resulü'nün yolu. Bak ne diyor ayet? Kul hazihi sebebi. Bu benim yolum diyor. Ne diyor? Tefsir ediyor sonra. Ed'u ilallah. Ben Allah'a çağırıyorum. Peygamber bizi sünnetinden Rabbe çağırıyor. Ed'u ilallah. Benim yolumun özelliği bu diyor. He ad'u ilallahi ala basiratin ana ve efendim ve menittabi'ani peki hem ben çağırıyorum hem bana tabi olanlar ya yani asabım da onu yapıyorlar onlar onlar da eee e, yani bana tabi olanlar onlar da benim yoluma davet ediyorlar peki efendimizin sünneti olacak iki başka ne olacak Vel cema'a Ahli sünneti Vel cema'a Cemaat neyin zıddı? Tevrika Ayrılmanın Bölünmenin zıddı Ayrılma Tevrika olmayacak burada Hani o fırka hadisinde Tirmiz'in Ebu Davudu İbni Macen Rivayet ettiği hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sizden öncekiler bölündü Siz 73 fırkaya ayrılacaksınız Bir tanesi fırkaya Naciye olacak Efendim e ve 72 72 tanesi nerede olacak? Onlar da finnari cehennemde olacaklar. kim bunlar ya Resulallah diye sahabe sorunca e ehlüs sünne es-sunne sünneti cemaat yani sünnet ve cemaat ehli olacak. Peki veme's sünnetu vel cemaat nedir o sünnet ve cemaat ya Resulallah? Yani biz nereden anlayalım o hangi yolun sünnet ve cemaat yolu olduğunu ne buyuruyor? Ma ene aleyhi ve Ben ve ashabımın yolu. Peki şu an ne yapıyor? Sahabeyi reddediyor. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, 10 tane sahabi kabul ediyorlar. Reddediyorlar. Peki Efendimiz hangi yol buyuruyor? Kurtulanların yolu, sünnet cemaat yolu. Ben ve yolu. Şimdi açın şeyi, Kur'an-ı açın. Şu ayet-i kerimeye bakın. Efendim, 21. sayfa Celalehinden Bakara suresinin 137. ayet-i kerimesi. Bakara suresinin 137. ayet-i kerimesi. Buldunuz sayfanın ortasında. Fein amenu bi müslime âmen tum bihi fatladı tadavu. Fein Peki Cenab-ı Hak şimdi buyuruyor. Eğer onlar kim Müslüman olmayanlar, yani fein amenu el Yehudi Nasara, Yahudi ve Hristiyanlar. Eğer iman ederlerse, fein amenu iman ederlerse ne gibi? بِمِثْ لِمَا آمَنْتُمْ بِهِ Sizin iman ettiğiniz gibi bak. آمن te demiyor. Değil mi? Amente te demiyor. Ne diyor? amentum te deseydi Allah Resulüne senin iman ettiğin gibi olurdu. Ne diyor? Sizin iman ettiğiniz gibi. Fein آمَنُوا بِمِثْ لِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِحْتَدَوْ Şimdi cevap ne? Ne? Fakat işte de orada fa faul cevaptır ya da faul rab'tır İn şartiye Demek ki hidayete ermenin şartı ne? Allah Resulü ve sahabe gibi iman etme Çünkü Allah Resulü'nün nasıl iman ettiğini bize ulaştıran kim? Sahabe O zaman sahabenin olmadığı bir İslam Allah tarafından kabul edilmiyor Bak Kur'an okuyoruz Kur'an-ı Kerim bu Amentedeyse ey şeydi kardeşim bak gavur ya. O zaman Hazreti Ömer Ebubekir atamazsın da hadi kendine yol bulabilirdi ama bulamazsın. Kur'an-ı Kerim diyor ki sahabe yoksa İslam da yok orada. Sahabe yoksa İslam da yok. Neden? Bak in şartiye. Tamam? İman etmenin şartı, kurtulmanın şartı ne? Sahabe ve Resulullah gibi iman etmek. فَيْنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ Sizin iman ettiğiniz gibi sen ve sahabe fakat der. İşte o zaman kurtulurlar, hidayet ermiş olurlar. Ali Haydar Efendi, rahmetullahi aleyh, büyük alim allame Diyor ki, şeytan bir gün geldi. Artık rüyada, orada, burada. Peki geldi, benimle mücadele ediyor veya yakaza hali olabilir. Efendim vehimleriyle gelebilir. Alime ulemaya daha çok gelir. Bana diyor, "Ehli sünnetin İslam olduğunu, yegane ve sadece İslam olduğunu neyle ispat edersin?" diyor. Ben bir ayet okuyorum, o bir ayet okuyor. Yani cebriye, kadriye, Mutezile'ye hepsine dahil o da kendince delil getiriyor. Ben ben sonunda diyor, "Yıkıldım böyle." Artık Delil bulamıyorum ki bu ayet aklıma geldi diyor. Fein amenu bir mislima amantum bak tum siz amandum bir fe gade o zaman çekip gitti diyor şeytan. Yani ya da vehmi o zaman bitirdim. Fe amenu bir mislima amantum bi fe gade o zaman haza zikru beyani akide ehli sünnet ve cemaa. Cemaa sahabe yani sahabe yani ehlü sünne ma ana aleyhi <gülüyor> ve Ebubekir efendimiz Ömer Osman onlar gibi Peki biz bunların akidesini ehlü <gülüyor> bu akideyi nereden alıyoruz Ala <gülüyor> neye göre yani İmam Tahavi ben mi gidip Kur'an-ı Kerim'den sünnetten bu akideyi aldım buldum ben mi telif ettim hani bu kitap ben yazdım da Peki bu hükümleri nereden aldım diyor. Neye göre aldım? Hangi usule göre aldım bunları? Onun ne sevini gösteriyor. ''Ala mezhebi fukaha il mille.'' Milletin fukahasının ki kimdir o milletin fukası? Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Muhammed radvanullahi aleyhim ecma'in. Yani onların ümmetin, milletin, fukahasının mezhebi üzerine e, telif edilmiş ehli sunna vel cema akidesidir diyor. Bu kitap onu beyan eder. Peki e, fıkıh kelimesini dün anlatmıştık. Ne demiştik? E, El fahmuddaki, ince, derin anlayış, derin nüfuz, buna fıkıh diyorduk. Efendim, el fahmu'd bak burada sayfanın dibinde el fıkhu'l fî'l diyor. Ne diyor? El fahmu'd Yani ince, derin bir anlayış, idrak. Peki neden millet ne demek? Millet, millet, din, şeriat birbirine yakın anlamları var bunların. Yani fukaha'l millet demek ümmetin fukahası, ümmetin uleması, şeriatın fukahası. Dinin fukası. Çünkü Ebu Hanife'ye bu ümmet ne diyor? İmam-ı Azam diyor değil mi? İmam-ı Azam yani. E, onun için o da fukaha mille diyor. Bunun içindir ki bu akide yani Ebu Hanife'nin de fukaha-ül mille yani öğrencileriyle olduğunun bir anlamda şahididir. Dört mezhebin uleması bu el-akîdetu-tahaviyyeyi okutmuştur okuturlar yani malikiler, şafiler, hambeliler hepsi okuturlar ehl-i sünnetin akide kitabı yani mezhepler üstüdür hepsini kuşatır hepsini içine alan bir eserdir bu efendim şimdi burada arka sayfayı hani buradan size söyleyeyim ki yarın bunları niye okuyorduk? okutmak için hem buraları da not alın Talebelerinizi inşallah bunları okutacaksınız. Bunları da onlara aktaracaksınız. Peki. Bak burada ikinci sayfada yani 18. sayfanın ikinci paragrafında Ebu Hanife'nin tarifini vermiştik. Fıkıh tarifini. Onu veriyor. Ne diyor? El fıkıh ma'rifetun nefsi ma leha ve ma aleyha. Peki şimdi. Karşı sayfa 19. sayfaya bakarsanız orada İmam Şafii rahmetullahi aleyh'in bir sözü var. İmam Şafii soruyor. Kimi soruyor? Ebu Hanife'yi soruyor. Kime? İmam Malik'e soruyor. Kimdir diyor bu? İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. İmam Malik de Ebu Hanife görüşürdü Medine'de. Görüşürler meseleleri mülaza ederdi. Diyor ki: "Hal ra'ayta Ebu Hanife?" Ebu Hanife'yi gördün mü diyor. Ne diyor o da? Kâle naam. Ra'aytu racülen. <gülüyor> Bak. Ra'aytu racülen. Lâv kellemeke fi hâdihi sâriyeh. Yani şu direğe dair seninle konuşmuş olsa. En yecaalaha zeheben. Lekâme bi hüccetihi. Yani lâv kellemeke fî hâdihi sâriyeh. En yecaalaha zeheben. Ne diyor? Ben öyle bir adam gördüm ki diyor İmam Malik rahmetullahi aleyh. Eğer diyor şu direk, odun direk ona dair seninle konuşsa, efendim dese ki bu odun direğe dair o altındır. Delil getirir, odun direğin sana altın olduğunu ispat eder. O kadar derin bir aklı var diyor. Bu Ebu Hanife'nin kim? İmam Malik. "Lau kallamaka fi hadihi sariye en yec'alaha zahaban laqama bihucjetihi." Peki İmam Şafii ne diyor? Burada almış mı onun sözünü? İmam Şafii'nin sözü diyor ki rahmetullahi aleyh "İnnel fuqahaa ayalun ala Ebi Hanifata." İnne'l fuqaha ayalun ala bi Hanife. Fuqaha nedir? Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu, çoluğu mesabesindedir diyor. Çoluğu mesabesindedir, ailesi mesabesindedir. Yani bu Ebu Hanife hakikaten öyledir. Ayrı bir damar, ayrı bir mecra açmıştır kardeşlerim. Şimdi bunları hep Kur'an-ı işaretleyin. Peki nereyi nereye açıyorsunuz? Cuma suresini açın. Hem buralardan açalım Allah'ın izniyle bunları açıp yerini görün diye. Peki açtınız Cuma suresini. 553. sayfa. 553. sayfa. Buldunuz. 553. Cuma suresi. Yani böyle sayfa söylenmez, sure söylenir ama Allah'ın izniyle siz tabi burada ilerleyeceksiniz. Sure deyince hemen orayı bulacaksınız. Peki şimdi ikinci ayet-i kerime. Velledi ba'se fil ummiyin rasulen minhum yetlu alayhim ayatihi ve yuzekkihim ve kitabe. Kitabı öğretiyor muallim kim? Allah Resulü, değil mi? Allah Resulü. peki sonraki ayete bakın 3. ayet ve ahirene minhum lemma yelhaku diğer talebelerini ashabeden başka talebelerinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Yani Allah Resulü sahabenin öğretmeni onlara öğretiyor da bir de nedir o ve ahirene minhum efendim ahirene nere atıftır? Oraya oriyatiftir değil mi? Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, o ümmilere gönderildi. Bazefil ümmiyine başka kime gönderildi? O ahireyne minhum. Bir de onlardan başkalarına. Peki efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabeden başka olan o talebeleri kimdir? He? Kimdir onlar diye soruyor birisi. Müslim hadisi. Kim bunlar ya Resulallah diyor Dört defa soruyor Efendimiz'e Müslim rivayet bu ayette alakalı Bu ayet nazir oldu Sahabe soruyor Efendimiz dört üç defa Yüz <gülüyor> dördüncü de sorunca Şöyle bakıyor Kimi buluyor Kimi Selman'ı Farisi'yi buluyor değil mi Selman'ı Farisi Hazretlerini Elini Selman'ın omuzuna koyuyor Ne buyuruyor Müslim rivayeti sahih. Lau kana'l imanu 'inda's sureyya lena wa lahu rijalun min kana'l imanu 'ala's Başka bir rivayette laukanel ilmu, ilim buyuruyor. 'Indes sureyya. Sureyya yıldızında olsa. Lau kana'l ilmu 'indes sureyya. Sureyya'da olsa ne olacak? Lena wa ricalum min ha'ulâ bunların milletinden diyor öyle adamlar gelecek ki ilmi oradan alacaklar. Yani Süreyya Yıldız'ı uzaklıktan kinaye. O kadar büyük alim olacaklar ki oralara kadar onların ilim ve irfanı ulaşacak oradan alacaklar. Peki bu kimdir diyorlar. Geçen bir makale getirdiler bana. Türkiye'de yayın yapan İran, bu Şia onların mümkünün e, onları sevenlerin sitesi bu hadise almış bir kardeşimiz getirdi. Bu Humeynidir diyor. Humeyni kimdir ya? Humeyni'nin kitapları var bu fakirde. Es-suretan mutazaddatan diye Ebu'l Hasan en Nedvi'nin bir şaîyi anlatan bir kitabı var. Mutlaka okumak lazım. Yani o kitap bilmiyorum tercüme ettiler mi? Şi'anın yalanlarını, yanlışlarını Humeyni'nin kitabından getiriyor. Hümeyni Ebu Bekir'e sövüyor, Ömer'e sövüyor diyor ki Hümeyni, hailedir Hümeyni. Ne diyor? Ebu Ömer iktidarları için peygamberi sattılar diyor. Dünyaları için Allah'ın ayetlerini satan adamdır Ebu Ömer diyor. Hümeyni diyor kitabında, kendi kitabında söylüyor bunu. Peki böyle bir adam bu olur mu? ve ahirine minhum ya da Efendimizin Aleyhisselam hadisinde müjdelediği adam olur mu ya böyle birisi Sahabe söven adam olabilir mi böyle bir şey haşa peki uleman ediyor kimdir bu Süreyya Yıldızı'na ulaşıp da oradan ilmi alan İmam Suyuti hangi mezhebe mensup İmam Şafii değil mi Şafii mezhebine mensup bir alim Ebu Hanife ile alakalı bir kitabı var adı Sahife. Sahif, orada diyor ki bu hadisle Allah Resulü Ebu Hanife'yi kastediyor. Çünkü selman Farisi İranlıydı. Ebu Hanife de Farisi oradandır. Onu kastediyor diyor. İşte bu ayet-i kerime Müslim'deki o hadis. Peki neden fukaha-ül milleh diyor? Neden ümmetin fukası diyor Ebu Hanife, Ebu Yusuf'a, İmam Muhammed'e Buna rağmen Şafii, Maliki, Hanbeli tasub etmiyorlar bu kitabı okutuyorlar. Çünkü İmam Şafii de, İmam Malik de onlar zaten birbirine edepleri var, hürmetleri var. Hepsi Allah rızası için bu yola girmişler kardeşim diyoruz. Peki, şimdi tekrar metne bakalım. Ee, bu üç imamı bahsetti yani bunların takdir ettiği usul esas çerçevesinde ehlusun ne vel mı akidesini beyandır bu risale. Uma ya takidunuhu min usulü din usulu dinden itikad ettikleri kesin olarak inandıkları şeyi de beyandır bu. Peki usul neyin cemisidir? Asıl asıl, asıl ne demektir? Ma yubuna alayhi ghayru yazin aslun din aslun ma yubuna alayhi ghayru ma yubuna bina yani meçhul ma yubuna alayhi ghayru başka şeyin üzerine bina edildiği şeye asıl diyoruz asıl yani peki usulü din ne diyorduk Akaide. Dinin asılları neden? Çünkü sizin fıkhınız ve İslam'la alakalı her şeyiniz ne üzerine kuruluyor? İman üzerine, akide üzerine. Onun için akideye ne deniyor? Usulü din, dinin asılları, dinin temelleri. Ya da Ebu Hanife ne demişti? El fıkhul akbar. En büyük fıkhı ne diyordu? Akaide neden? Kitabın adı da buydu. Niçin? Neye göre el fıkhul ekber? Diğer fıkıhlara göre. Hangi fıkha göre? İşte ibadetten, muamelattan bahseden fıkha göre. Bu daha büyük fıkıh. Hangisi? Anlayış yani. Akide. Çünkü akide yoksa, iman yoksa, adam imanı yok, her sene hacca gidiyor. Bir ecir alır mı almaz? Sabaha kadar namaz kılıyor. İmanı yok. Ecir var mı? Yok. Usulü din işte. Peki ve yedinu bihi rabbel alamin yedinu bihi yani ma ittahizunuhu dinen onu din yaptılar ve o yoldan Allah azze ve celle'den e, mükafat bekliyorlar işte ben bu çerçevede e, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Muhammed'den gelen nakilleri esas alarak Ehli Sünnet Akidesi kitabını telif ettim. Bu risalede onun beyanıdır diyor İmam-ı Tahavi Rahmetullahi Aleyh. Peki, nekulu nereye geldik? Metin 21. sayfa, metne gelin. Nekulu fî tevhîdillâhi mu'takidîne bitevfîqillâh. İnallaha teala vahidun la şerike leh ve la şey'a e misluh ve la şey'a e mu'cizuh ve la ilaha gayru Şimdi nakulu fi tevhidillah bil lisan peki akide neyin ameliydi kalbin değil mi ne diyorduk tasdikum bil cenan tasdik he tasdikum bil cenân ve ikrar bil lisan lisanla ikrar ve amal bil erkanı veya bil yani diye organlarla da amel etmektir şimdi tasdik asıl buradır zaten buray yoksa dil hikayedir değil mi adamın dilinde iman var kalbinde yoksa kimdir o nafıktır değil mi yani o yuzhirül e, İslam ve yuzmirul kufra küfrü gizliyor, İslam'ı izhar ediyor. Piyasa böyle adamlarla dolu şimdi. Piyasa böyle adamlarla dolu. Ebu Hanife zamanı da öyle. Diyorlar ki ona neden şu şu şu hadisleri almıyorsun? Çünkü diyor ki küfeyi hadis darphanesine çevirmişler. Darphane zındıklar orada Gündüz başlarında sarık var, sabah öyle sokağa çıkıyorlar. Bellerinde zünnar, cübbenin içine gizlemişler. Sabaha kadar hadis uyduruyorlar. Sabah o hadisleri medreselerde anlatıyorlar, dağıtıyorlar milletin din ve akidesini bozmak için. Yani her dönemde ayrı bir fesat halkası var. Ama elhamdülillah. İnşallah gelecek sene buradan bu ilimleri okutup gelen kardeşlerimizi okuyacağı kitaplardan biri de Usulü Hadis olacak. Orada göreceksiniz, bu ümmetin ahalimleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri içerisine zındık sözü karışmasın diye ne kadar hassas davranmışlar. Peki, nekûlu fî tevhîdillâh, birlemek demek. Ce'alu şey-i Allah Azze ve Celle'yi birleme fiillerinde, sıfatlarında, zatında bir olduğunu ilan noktasında diyoruz. Peki nekulu billisan yani. Dilimizle diyoruz. Peki akide dille mi söylenir? Hayır. Neyle? kalbiyle. O zaman bir kayıt ayırıyoruz burada. İşte onu getiriyor. Nekulu mu'tekidine. İnandığımız halde söylüyoruz. Yani ne'tekidune bil kalbi. Kalbimizle İtikad ettiğimiz halde ki iman asıl burada zaten değil mi? نَا تَقِدُونَ مُعْتَقِد۪ينَ نَقُولُ دَنْ حaldir, Değil mi? نَقُولُ o nefs-i mal-ı gayrden Yani zamiri nedir bunun faili? زَمِيرٌ مُسْتَدُونَ fihi وُجُوبًا تَقْد۪يرُهُ نَحْنُ Diyoruz değil mi bunun failiyle alakalı? نَقُولُ مُعْتَقِد۪ينَ İtikad ettiğimiz halde ama biz bu yola, bu itikada kendi başımıza ulaşamayız. Neyle ulaşırız? Bi <gülüyor> tevfikillah. Yani mu'tefidin bi tevfikillah. Allah Teala bizi mutezile, Cebriye, Kaderiye, şu bu adamların görüşlerine mahkum olmaktan kurtardı. Bi <gülüyor> tevfikillah. Hani bak aşağıda ayet-i almış Nur suresinden kaçıncı paragraf? dördüncü üçüncü paragraf yehdillâhu linûrihi men yasha Yehdillahu Allah hidayet eder ulaştırır linûrihi لنوره linûrihden لنوره maksat nedir? ilel-İslam yani İslam'a dilediğini ulaştırır tabi dilediğini ulaştırır ama kulu da isteyecek değil mi? kulu da isteyecek hidayetin şartlarını hazırlayacak allah Teala da onu ulaştırır. Bu ilgili e, irade bahsi gelince bunları anlatacağız. Yehdillahu linurihi men yasha. Yani Allah hidayet ondan geliyor. Rabbimizden geliyor. Onun için bir <gülüyor> tevfikillah diyor. Yani mu'tafidine inandığımız halde söylüyoruz bunu ama tevhid yani Allah'ı e, birleme noktasında onun tevfikiyle söylüyoruz onun tevfikiyle inandığımız halde söylüyoruz tevfik yani Allah Teala'dan gelen muvaffakiyetle söylüyoruz muvaffakiyetle peki şimdi asıl makulun kavle geldi makul kavl yani bundan sonrası hep makul kavldir yani o kale'den maksat nedir işte budur Allah diye başlıyor mekul kavl kitabın sonuna kadar gidiyor. Ne diyoruz biz yandığımız halde Allah azze ve celle'nin taufikiyle işte şu İnallahü teala vahidun la şerike le. İnallahü teala vahidun. Allah azze ve celle birdir. Nasıl bir la şerike le, la nadir Misli yok, benzeri yok. Peki neden böyle diyor? Niçin böyle başlıyor? Allah tasavvurumuza müdahale ediyor. Biz Allah Azze ve Celle'yi, Cenab-ı Hakk'ı onun varoluşunu, bir oluşunu, böyle gözümüzle bakıp da hani bir şey görüyoruz, orada bir bir Allah var, böyle değil. O zaman Cenab-ı Hakk'ın ne olduğunu, ne olmadığını, sıfatlarını, fiillerini, zatını bize sıfatlarıyla kelam alimleri anlatır. Kur'an-ı Hakim sıfatlarıyla bize onu anlatır. Zihin dünyamıza indirir ki biz anlayabilelim. Yani bunlardan hareketle anlıyoruz değil mi? Efendimiz ne buyuruyor? لَا تَفَكَّرُوا ف۪ي ذَاتِ اللّٰهِ تَفَكَّرُوا ف۪ي Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. La تَفَكَّرُوا fi ذَاتِ الله. Zat. Çünkü saparsın orada. Bütün mezhepler... Ayrılmalar nereden oldu hep Allah Teala'nın zatı hakkında. İşte öyleydi böyleydi dediler. Peki ehli sünnet tam Kur'an-ı Hakim'e göre onu tayin etti. Peki ne hakkında? Nimetleri hakkında düşünün. O nimetler sizi Allah Azze ve Celle'ye ulaştırsın. اِنَّ Teala تَعَالَى Allah birdir. مِفْتَاهُ <Sessizlik> sahade var. Taşköprü zadenin. Orada Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin bir zındıkla münazarasından bahsediyor. İşte hocası hammat bir rüya görüyor... Ee, küfede bir zındık var... Kiminle oturuyorsa dehri ateist... Onu yeniyor o İslam âlimini... Ee, efendim gidiyor Ebu Hanife hocasının yanına... Bakıyor ki hocası üzüntülü... Rüya... Tabi şimdi böyle şeyleri anlattığın zaman... Adam kesiyor burayı... Diyor ki bunlar hep rüya anlatıyorlar... Ya Allah'tan korkun... Ya böyle bir hal olur mu? Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari, Müslim hadis dolu her namazdan sonra geri döner ne yapardı? Dua eder, sahabeye sorardı. Rüyası olan varsa rüyaları tabir ederdi değil mi? Allah Resulü rüyaları tabir ederdi. Yani evet rüya kesin delil değildir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam rüyayı üç'e başka bir hadise bakarsak 4'e ayırıyor. Ama rüyayı sadıka da var. Sadık rüyalar var. Onlar Müslümana işaret verir, yol verir ee, efendim. Ama böyle yani Müslüman İslam adına kendi dinine saldırıyor. İslam adına kutsalına saldırıyor. Zehirlediler. O suç onun değil ki onu zehirlediler. İslam adına zehirlediler onu. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmiyor. Akşam birisi dedi bir arkadaşım var diyor. Kardeşim diyor meal dersine başladı Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor meal okutuyor, saz çalıyor hem, hem saz çalıyor hem meal okutuyor İşte Kur'an halkası diyor bir Kur'an halkasında derse başladı İşte işte ne bileyim bu dersleri o insanları kurtarmak için okuyacaksınız, onlarla cedel yapmak için değil Allah rızası için bir defa iki defa, üç defa, on defa onların kapısına gidip İslam bu demek için okuyacaksınız. Yani bak siz görüyorsunuz işte biz ilahiyatı bitiriyoruz, bitireceğiz ama bu metinleri bile anlamakta zorlanabiliyorsan ilahiyat okuyan kardeşim, o zaman edebiyatçı, tarihçi, doktor bu ne kadar anlayabilir İslam'ı? Yani nerede olduğumuzu anlayın. Allah rızası için yani bu dine sahip çıkmamız lazım kardeşim. Ya Allah Teala bize bunu soracak. Onun için uyku, yorulma bunlar dert olur mu ya? Cepheden kaçmak büyük günahlardandır biliyorsunuz. Bu cepheyi terk etmek de savaştan kaçmak gibidir. Cihat meydanından ayrılmak gibidir. Allah sizi bu ümmetin içinde seçip bu cepheye gönderdi. Şimdi bu cephede bu bayrağı taşıyacaksınız. Eslafımız onlar yeri, yurdu, anayı, her şeyi terk edip gittiler. Elhamdülillah bugün bu kadar imkan var. Peki, ta ha geliyor bu zındık, o rüyayı anlatıyor hocası Ebu Hanife'ye. Hoca Ebu Hanife'ye anlatıyor. Rüya şöyle, bir domuz geliyor, bir ağaca saldırıyor, ağacın yapraklarını yiyor, işte gövdesi vesairesini, onu da zorluyor. Ebu Hanife rüyayı duyunca hocasından, diyor ki, işte, Ulemayı yendi bu adam, yaprakları yedi e, onları, e, gövdeyi, dallarını kırdı, gövdeyi zorluyor. O gövde sizsiniz hocam diyor Ebu Hanife hocasına. O gövdeyi zorlarken ağacın gövdesinin içinden bir aslan çıkıyor, aslan da o domuzu parçalıyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Allah'ın inayetiyle, Rabbim o aslan olmayı bize nasip edecek, o zındığın hakkından geleceğim diyor. Biliyorsunuz Ebu Hanife 120'de Rahmetullahi Ali, Hammad'ın hocasının fıkıh kürsüsüne oturuyor. Ama ondan önce Basra'ya gider günlerce kelam münazaralarına katılırdı ondan önce. Kelamcıydı biliyorsunuz. Kelam münazalarında dağıtırdı dinsizleri ateistleri. Öyle birisi. Allah öyle bir akıl vermiş. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi Şimdi orada gidiyor. Üç dört meselede konuşuyorlar. Bir tanesi de bu. Onları yazmıştım ben Ebu Hanife münazaraları diye. Bakarsınız ona. Bakarsınız ona bu Allah-u Teala'nın bir olduğu ile alakalı diyor ki zındık nasıl olur diyor ya Huvel vel evvel de o, akhir de o evveli yok, sonu yok böyle bir şey olur mu diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ona diyor ki bir sayısını biliyor musun? evet biliyorum diyor peki bir sayısı hakikat midir? evet hakikattir diyor peki bir sayısından önce bir sayı var mı diyor? yok diyor peki su surette bir olan, bir şeyin öncesinde sayı yok ve sen onun hakikat olduğunu kabul ediyorsun da bütün eşyayı yaratan, hakiki manada bir olan Allah'ın önünde başka bir şey olmamasını kabul etmede neden zorlanıyorsun? Böyle dört tane mesele var, zındığı orada, perişan ediyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Peki o halde, اِنَّ <gülüyor> اللّٰهَ Lâ şerîke yani benzeri eşi yok. Ve lâ şey'en mislu. Hiçbir şey de onun misli gibi değildir. Olmaz. Misli yok yani. Ve lâ şey'en mislu. Onun misli yok. Hiçbir şey onun misli olmaz. Yani onun kemalini anlatıyor bize. Ve lâ şey'en mu'cizu alemde hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Bütün dünya toplansa Allah azze ve celle Gazze'nin kurtulacağına hükmezse, BM tankını, tüfeğini, topunu toplasa, oraya gelse Allah'ın kudretine mani olabilir mi? Olamaz. Sadece kün feyekün. Peki buna inanan bir Müslüman, Yahudi'den korkar mı kardeşim? Siyonist'ten korkar mı? Eğer korkuyorsak o zaman ne var? İman problemleri var. İman problemi var. Korkan adamın iman problemi var. Peki akidemiz neden bunlarla başlıyor? Ey Müslüman sen öyle bir Allah'a iman ettin ki başka kapılarda elini açma, avucunu açma, yıkılma. Böyle bir Allah tasavuruyla başla tedrisata. Böyle, böyle inanacaksın. Peki tabii yani bunlarla alakalı hep ayet-i kerimeler var. Siz onlara şerhte bakın. Girmeyelim ki bu metni bitireceğiz Allah Teala'nın inayetiyle. وَلَا شَيْءَ مُعْجِزُ e وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُ Yani وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُ Ondan başka ilah da yok. Ondan başka mabud da yok diyoruz. Burada kalalım. Yani inşallah buradan itibaren devam edelim. Şimdi burada sayfa 26'da şey var. Yani Allah Teala'yı nasıl buluruz? Nasıl marifetullah'a ereriz? İşte kelam alimleri bununla alakalı ne diyor? Orada Hazreti İbrahim'den onun Rabbine ulaşmasından bahsediyor. Sayfa 26'da o oraya da vakit bulursanız buraya bakın. Yarın oradaki ayet-kerimeleri de mutala etmiş olalım. Peki, Estağfirullah ve etûbü leh